baba hoca dillerde Bir sabah namazım uyuyarak güneşe kalmış. Abdullah girmiş herkesin üstüne. 40 senedir o bir namazı gaza ediyorum. Bilmem Allah kabul etsin bilmem etmez Yani Allah. o bir tek namazdı. Böyle bir, bir yol Efendim bizim gibi olmuyor hiç. Allah bizim kusurumuzu affetsin inşallah. Bizde de elhamdülillah onları sevmek var. Yuhşerülmer <gülüyor> umâme ne'abdeh. El-mer'um ha-men-e-habbe var. Diyor ki Aziz Efendi'ye, hemen diyor, rabıta olmasa ben de tarikata gireceğim ya, rabıta diyorlar diyor. Yaş üzüm ver Allah, yaş üzüm ver desem, hiç üzüm eline geçti mi şimdi adam? Yok ki. Ne yapıyorsun ya? Çıbık dikiyorum, gepiyorum, ıdayıyorum, iyi bakıyorum, üzüm istiyorum. Allah şu bir nas bana böyle böyle salkın, üzüm veriyor. Değil mi sana? Tevekkülü veriyor. Allah Allah. Demek tarlayı sürüyorum, ikiliyorum, uçlayıyorsun. Fendi gübrene atıyorsun. Buğday tohumunu tevekkülü olup atıyorsun. Çöpten Allah sana buğday veriyor. Ne diyor o tarlaya varsan da Allah'ın hazinesinde yok mu? Kurban olduğum Allah. Buğday ver kurban olduğum Allah. Sen ney diyor? Verin Allah? Vermeye kadir. İ e niye bilmiyor sana da diyor tarlalarda sürün sürün sürünüyor Allah işte bir sebebe bağlamış efendim diyor yemek onu sebebe bağlamıştır velakat kerram ne geli adem olan bu bu cihani bir sebep yapmamış mı diyor yani feyzu onun kalbinden almak yani çeşmeye varıyorsun diyor çeşmelerde bardağın doldurmadan orusan bin yanında durursa kendi doğası değil. Yani orada yanımda dursam diyor kendi dolar mı, o çeşmenin diyor ağzına destini diyor, vermek diyor, o çeşmeye bakıyor mu da diyor oraya dair, diyor efendim diyor, ben diyor biliyorum o diyor, Allah'ın kudretinden akıyor. Hacer-i muallak, Başının altına da daha yurtteden geliyor, Allah'ın kudretleri yakından silmelerken melaike, Bismillahirrahmanirrahim diyor okuyor, Hacer muallak taşının altında ıranıyor, Allah yakinen şu Müslüman'a bağışlasın, ahli, İsrail olan kafiri ahli perişan ederek eline o kutsu şeniş ve halil Rahman'ı vahşetsin hadim-i hormatine. <gülüyor> Beyleri Kadir Pürçer'e hormatine, senaray-ı iman hormatine, hazret Ramazan hormatine, Kur'an-ı Mübbin hormatine, vesile uzmamız olan Hazret-i Muhammed hormatine, şahiller elinden huts-i şerifi kurtar yarabbim. Bizleri komünist nasından kurtar yarabbim. Ahar isminle kahret yarabbim. Habibi Ekrem'in hormatine, Beyleri Kadir Pürçer'e Horbetin ha? Şu milletin sohbetler horbekler. kurtar ya Rabbi. Şimdi efendim, sen diyor, o suyun diyor, o çe çeşmenin oğlu vermediğini, verdiğini, vermediğini biliyorum da, bir kutbu cihandan emdirilmiş fiyuzat ilahiyenin Allah'tan geldiğini bilemiyoruz mu diyor? Hocam ben diyor.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 r r ayın kayın şey kal kes dem mim nun vav ye lam elif ye dim Allah neden Kur'an'ı var Muhammed'e inzal ettin ne çekiyor kalbime ya rabbim bin de bir işe nasi olur yoksa diş çöküp bir üstadın ümünde bunu bellemek lazım. Halbuki bunun gibi olur. Murakabeye vardı mı? Rafta geçer. Üstadımıza geliyorum. Adana'da vaz veriyorum, 55'te Ramazan-ı Şerif'te Şıkoğlu Camii'nde şukkamı bunun gibi açarım, açarım. Lakin Ferit Bey amcamız, müstahatın kardeşi ve oranın sağlıkları böyle dolar, şukkaya bakamam bir saat daha hümgür hüm, hüm, ağlaşır, dağılır, dağılır, bilirim dışarıdan olduğunu geldiğini, haberim olur. O amcadan sordum. Amca, Allah aşkına. Hadi sağ efendi, hazretlerimiz. Sen birader efendim. Bunun hakkında duyduğum şeyler yüze Allah razı olsun haver ve. Pes ediver, bilmisin çocuklar? Allah merhamet ediniz oradan. Amin. Dedi ki Hasan, kardeşim. Kanaat muskun annemden duyduğuma göre. Annemden duyduğuma göre bu yavru batıma düştü. Hadis-i İslam düştü. Şüpheli illerin verdiği bir çekirdevi desem, karnım sır sır sızlardı, istifra etmeyince kurtulamazdım. Şüpheli tahamm bunun gününde yemek bana nasip olmadı, diyor. Dünyaya geldi. Dünyaya geldiği zaman, aklımıza bir sahip geldi. Vaknımız öyle aksakallı vizyat. Orada bir şey istiyor yani, sadaka istiyor, para yahut ekmek vesair, neyse verdim onu unuttum ne verdiğini. Yani unutmadığım yerleri diyeceğim. Şüpheli konuşmak, verdikten sonra ben asil sadakaya gelmedim. Dünyaya bir çocuk getirdiniz, ismi Muhammed Sami olsun, Mahmut Sami olsun, <gülüyor> onun sütünü emzireceksin şüpheli tam gibi, o vaktin feridi olacak deri. Şöyle döndüm geriye baktım kaybolmuş diyor. Biz, bir ürsüm anneniz yani. Efendi adı tanım. Allah, Allah. şevaklının ailesindir. Ondan sonra diyor annem bize şey, babama tepsil etmiş. Ben sonra oldum yani diyor. Yalnız bizim çiftliğimiz vardı büyük. Hadi Ramazan oluyor. Hazreti Muhammed'in yesinlerde bir panelimiz gelirdi. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan böyle emir olarak gelirdik biz minetimiz. Ali Rabb alağzıoğlular tanıdık. Ondan sonra efendim, çiftliğimiz var. Çiftlikte zengin olduğumuz için, bak sami verdiyorlar, ferit verdiyorlar, ver sülalesi böyle geliyor. Çiftlikte babam her birimize birer kurban aldı. koç. Kesilir, bütün fakirler giyir. Sami kardeşime de alındı, bana da alındı, öte kardeşime de aldılar. Diye. Annem almış, babam 5-6 tane koç koca tına alalım herkesin diyor. Hazırlandı. Babam dedi ki diyor, herkes kurbanını keserse çok eftal olur. Çok günahkarım ya Rabbi, kendimi öldürmek, nefsimi akdetmek bizim dinimizde haram. Kendi yerime bu kurbanı kesiyorum, kabul et Ya Rabbi'ye diyor. Diyelim düşünün, kesin diye bir bulam diyor. Hem koçlarımızı getir, getirmeye, abiim, azlığı lülük var, şöyle tirsik var. Oraya kan atsın diye kazdı, herkes diyor. Ağabeyim de kazdı, o oraya dinerdi diyor, daha mektep talebeti diyor. Mektepte okur, hukukta neden okuyor diyor. O da geldi diye kurban kesecek. Onun koçu kendi eliyle geldi, geldi, geldi. geldi, geldi. Ömrüne yattı, Eskiha kafasına koydu. O şöyle diyor. Daha kaygıta niye imtisaf bitmeden evveli? Yani bunlar yadigâr olsun belki söylemez kimse size. Çok duydum usta, tekrar olsun yani. Ben uzaktan istmiştim. <gülüyor> Bu koşu kurban etti diyor. Başta koçlar gibi itaatsizlik yapmıyordu. Ayaklarını, canının hayatına çabası yoktu. <gülüyor> Babam din geldi, ki diyor. Oğlumun sırrını Allah aşkına söyleme. <gülüyor> Bu çocukta ben başka hal görüyorum diyor. <gülüyor> <Onun> sırrını söyleme. <gülüyor> Biz anamın sırasından iyilik çünkü şeyden <gülüyor> Cihan'ın bümürlülüğen ve evvelde çok ilerik gittiğimiz için bilirim oraları görüşürüm. Emirdikte Mahmut Efendi Hoca vardı. Halil Efendi Efendimiz'in dersini tarif ederdi. Onun kardeşi. Mahmud efendi iyi hucaeli, icazetli. Kızım dağda oturuyor diyor, namazdan çıkınca Sami bey benim yanıma geldi. Ne ki diyor, efendi, Mahmud efendi, yendi kitaplarından bir osant geldi bana. Yani osandır. Hukukta ne de okuyor okuyor, kafam doldu. O şart bana bir kitap verenler açısına da ben o kitabı biraz mutala edeyim. Ben dedim ki diyor, Sam efendi kardeşim, bizim ıı, kitaplarımız kuş dili, herkes anlayamaz. Dedim diyor, ha bir de ben kuş diline çalışayım, dedi diyor. Peki, dedim diyor ve kitabı verdi. Zübdetül hakaik, tercüme, tercüme, tercüme, hayetüttle faik kitabını. Bizde de var aynı kitap. O kitabı aldı, aldım, aldı diyor, benden diyor. Bir hafta sonra kitabı verdi, vahin gözü ağlıyor. Ne oldu efendim, dedim diyor, kuş dilinizi anladım. Yani kuş dili olan kitabınızı anladım. Bir mürşid tamile intisab intisap etmeyince, kurtulmanın kâresi yok olduğunu gördüm. Bir mürşid olurmuş, ona intisap edilirmiş. Var mı böyle bir mürşid?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 İstanbul'a gitmiş, zabıt olmuşlar orada ve askerliğinin zamanı da şöyle geçince haneli tekkedinde iki sene mütemadiyen yirmi bir üzüm gelesi yiye yiye, kaç erbağın çıkararak o tekkede vurdum diyor efendi böyle. 21 bir üzüm denesi yiyerdik diyor. Böyle 40 günü beklerdi. Ve taiflerimiz çalışırdı diyor. Kalbimiz, ruhumuz, sırrımız, kafamız, ehvamız çalışırdı. Ben dışarıya çıktık mı sönüverdi. Mermi başımızda nüksete olan bu cami olmuş diyor. Yani bizi tutan bir müşrikamil de olmuş. Ben diyor kökünün başında dineliyordum diyor efendim. Babama haber veriyor. O da dinlerken bir hoca indirdiler karabaydan. İki kolunda iki zat diyor. Diyen benim yanıma gelince gönderin demiş. Gönderler. Tam anını çakna dineldi. Esselamu aleyküm, Sami evladımız dedi, diyor. Yetemden bir kaynar su döküldü, dırnağıma geçti böyle diyor. <gülüyor> Geçtiler gittiler diyor, o iki hoca geriye bakıyor. Üstad, Hacı Eskad-ı O Kutlise Rahul Aziz Efendimiz'miş. Geliyor mu o zabit? Geliyor mu o zabit? İkvanımın arasında benim yerimi... İhran edecek, postuma oturacak kimse yok, geliyorum o zabit diyormuş. <gülüyor> Onun babamdan duydum, geldi diyor tamir, yani diyor. mektubattan belli oluyor. Geliyorum, geliyorum, Tramvaya bindi mi, bindi gerisinde geliyorum. İndiği yerde indi mi diyor, indi efendim, Geliyor diyorlarmış <gülüyor> arkadaşlar, dergaha girmişler, ben halvet haneme giriyorum, Namya evladımızı yeter bana. Hevan <gülüyor> ismini ne, evvelden biliyor. Bize takdir olan evlatlarımızı ilmi ezelde defterimize yazırmış. <gülüyor> <diyor>. Peder <gülüyor> huzuruna oturunca beni kabul ettin olay etmedim ola demiş peder. Senin bize kabulümüz birgireli 50 sene oluyor demiş. <gülüyor> Sen <hep> yani <yaşındaydın> <gülüyor> 50 yaşındaydı peder 50 sene. Evvel senin kaburunu biliyorum. Pederim bak efcadı biz Şahit olarak onun ebdiyatını göstereceğim. Rihlet-i evliyamız şehri safarda oldu, elli seneli sırrı, şeyhim hem haber verdi. Kalbimde de malul idi, vahri muhiti buldu, Mevlam'dan ilham geldi, şeyhim teveccüh sıldı, genesti cevap verdi ruhumuz, ahdi misaf vermişiz, Şeyh'im hem tecdit kıldı, Şeyh'im cihanın kavzi. İslahiler çok nâtı, nefsim gayetle aklı, Şeyh'im hem esir kıldı. şeyhimdan müteselsile, habibin şefaattı memur dostunu bula, vasıha oldu müşir'im diyor. Yani elli senelik haber veriyor, Efendi Hazretleri huzuruna oturttu beni diyor, iki dakika sürdü, yemin etme tabiatın değer diyor, kanaatınız olsun diyor. İki senedeki almadığımı o iki dakikada bahçetti kutlayacağım buna. Bildim ki diyor, He bu Hıfz-ı Hattadi bildim ki sizce kutluyat başka bir manadır, yoksa Baiz-i Vestami. Ne kesret-i ilm ile ne kesret-i amel ile. Ne çok amel etmeyiyle, ne çok ilim olma ile. O mevhibe-i ilahiyedir. Allah'ın o mevhibe-i elhamdülillahi El El El alel iman, elhamdülillahi alel islam, elhamdülillahi alel tevfik. Rabbimizin tevfiki yetişti mi, böyleydi insanın bir anda. Ondan sonra, yani iki dakika da tekmiri sürük ediyorlardı. Kederim üç günde gitmişler. Mayısher'in müddesi Hacı Hüseyin Aksakar iki saatte yapmışlar tekmiri sülükünü. Bizim ihvanlardan üç günde bir haftada bütün de devredip ve teslim ettiğimiz arkadaş oldu. Yani bir haftada temiz yediği için çift ile kazandığından eskiden kalbim ruhu vardı, ruhun, ruhun ruhu vardı, sırrın. Hafanın ehlanın şimdi görülmez diyor kitaplar. Neyi görülmüyorlar? ular? tam taam yedir diğilden. Bizim mihvanların bahtına onur görünüyor. Çünkü sır halazdiği için tangayla alaka yok. Hayızla alaka yok. Kimse beyan etmez cematına götürler. Seni yani köşe Allah zikriyor. Allahımız öyle zikredip rızasını kazanan zümrayı ebrare ilhak Hemen. Ha, devam ediyoruz. Efendi Hazretleri olan ikhvanı oluyor. Bu da bazı arkadaşlar var. Hazreti'den nakşeye geçmek, nakşadan şu verdiğe geçmek, geçtiğe geçmek, bülşane halveti, celvetiye geçmek günah zannediyorlar. Değil. Başında ki kamil yok. Doktorun yediği reçeteyi tamam yapıyor, ilacı kullanıyor. Herisi de yemiyor, hastalığı yine geçmiyorsa ve tehlikeli doktora geçmeden hiçbir mesuliyet ve suç olmadığı gibi geçilebilir hiçbir şey yok. Safan dadılar da arzuhşaneli bırakıyor, hafiy Hazret Efendimize geçiyor. Babam 40 seneyken kalığımda çalışıyor. Şeyhi de sağdı Hacı Mehmet Efendi'ydi, Çok kafliydi. Onu tam bırakıyor Hacı Salef Efendimize geçiverdi. Bunlardan bir şey olmaz böyle. Terettürle yaşama iyi olmaz. Doktoru kâmil, yani, filan doktor, diploması ne yokmuş şey, illa ameliyat edeyimdir. Yapamam ya falan ya dairen yok, bir birşeyin yok, illa diploması ister onun neresi yarılacak, neresinde ne ilaç kullanılacak. Onu ancak onun kâmil doktoru bilir. Her insana teslim olunca, her mürşide dil verme ki yolunu sarpa uğradır, mürşidi kâmil olmaya, yetkili yol. Rumanımış müsidi kamil olanın gayet yolu hasanımış diyor niyaz baba dinliyoruz el onun için müsidi kamilden Allah bizleri ayırmasın diyor yaşadım tekke'de hizmet ederdim diyor hizmet ettiğini gören insan efendimiz mutlu yata geçişin burada bir deli Mehmet vardı sizin burada. Herhalde takviye ben 42'de nede gelmiştim, fakir çocuktum, gencidim, eskiden nede gelmiştim 41'de, o zaman konuşuyorduk onlarla burada. Hazretimiz onlara haber gönderdi. Bizim bu makamı ihrazımıza mana buldu. Sami hizmetçiydi orada, o laif değildi ve de. Allah onun başına musibet vererek bu şifriyete uğradı. ''Bizden selam söyle, husus et, tevbe etsin, benim sevmime isabet eden hakkım halal olsun.'' dedi. Yani halal olsun. O dedi, onunla saracının tükeninde, hal tükeninde o zat geldi, başı açık, ayağı yanın ayak, üstü parçalanmış bir efendi. ''Selamünaleyküm'' dedi. ''Adanadan seni gönderdiler, değil mi?'' dedi. ''Sami Efendi tasarrufu kuvvetleştirmiş, maşallah'' dedi. ''Sana dedi ki'' dedi, Mehmet dedi dedi, husletsin, husletsin, tevbe etsin, ben hakkımı helal edeyim diye değer mi dedi? Allah Allah. Efendi Hazretleri bize rüya olmasın diye kendi vazifesini görüyormuş oradan. Yani ordunun vazifeyi görüyormuş. Biz Konya'yı elimizden menakıp olarak aldık, bir buçuk iki saat konuşmaya Konya'dan bize bakışlar olmuştu eskiden beri, halen şimdi İrşad olmam için buraya gelirim, kanaatınız olsun. İrşad etmeye değil, ilşad olayım. Şu kalbim benim de onlar gibi yumuşasın diye. Gelmiyorsan izime gözme dursun, bak inanırım. Bunun için bize hürmet edin, dua edin Allah razı için. Mahrum göndermen şu Mevlana diyarıyla bize. de. Mahrum göndermen Allah cümlemizden razı olsun. Gittik bir aşağıda evin oraya gittik. Ekmek yiyorduk, bir buçuk saat sürdü, ekmek yeme Sohbet ediyorduk çocuktur. Hazretimiz de buyurdu ki, ülmet muhtemeldir, feyiz çok geliyor, kusura veririz. Aman bozucu şey yap, bir şey olursa deriz orada Ardana'da. O bir adamın evi, yani camilerden iki aşağıda, <gülüyor> Aziziye camisinin doğru istikametinden girince Mevlana'nın caddasından aşağıda, bahçelerin içinde bir ev, orada yemek yerken Hırkadan durduk burnumuzdan, soluk geliyor, hiç kalmaya imkan yok. Nefesim kesildi, ben ölüyorum, baktım canım çıkıyor. Şehadet okumuyor, Efendimiz'in dediği hatırıma geldi. Yani bütün ikvan baktım, serilmeye başladı sağa sola. hadi bu arzu semaya diyeceğim, gelmiyor boğazıma. Halik'e arzu semaya, zor gücü çıkarak bittim, okudum. Birisine de Kur'an okuttum, arkadaşım birisi dedi ki, Orada arkadaşım biri selam olmasa söylemeyeceğim. Vallahi Hazreti Muhammed Ali selamuna. Hac tamir geldi cemaatta selamı var dedi böyle. Demiş. Yani Konya'da bu halleri biz gördük. Fazla geldiğimiz zaman da diyor ki Mevlana demiş ki Konya'dan çok fena gir olmasa ben buraya gelmezdim demiş diyor. Paralar Konya'de. Bonya'yı karalaman Allah'a söylerdi. <gülüyor> Geçen Kayseri'de bütün vaazlarla beraber oturuyorduk. Vaazlarla müftinin yanında bizi de çığırmışlar. Nisan kalletmişler, böyle konuştular. Misafir edin ben sahibi. Oraya oturmuştu vaazlar da geldi. Bonyalı'ya dua edelim. Allah onlar bize üvvetli iman nasip etsin dediler. <gülüyor> ne dediğiniz? Geçenki olan bu vakamız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 Allah yolunda kurban gittim. Yani. <gülüyor> Çok Elhamdülillah. <şükür. gülüyor> Sizlere kardeş olduğumuzla iftihar ediyoruz. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Orda o Mehmet günahı yapamadı. Neyse geçti. Efendi Hazretleri bir gün Kide müftisi Hacı Hüseyin Efendi Kide müftisi mektup yazmışlar. Mektupları Hadi Sami efendi hasratları okur, ser hadis olduğu için meclise bakar, o okullarmış mektubu. Yani ismiyle söyleyeyim, Kayseri'den Ali Adi Sada Mustafa efendi, Sen de o olmayı istedim. Efendi bir yere geldi diyor, hırt hırt düğmeye başladı. Boğazı hırt hırt diyor. Efendi hasratları okuyamadım efendim. Bize verin lütfen diyor. Mustafa azam kendi okumaya başladı. Dedi ki diyor, mektup. Üstaz-ı Altan, hadi hadise esad Erbil'e bu tise sıra olan neyse yazmışlar. Efendim bu sabah mürakabamda bir erkan geldi, devlet erkanına benziyor, beni götürdüler. Ben postunda mıyım gittiğimi bilmiyorum, mürakaba âlemi diyor. Bir meclis kurulmuş, meclisi i Mecliste zat-ı halimiz vardı.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 Kendim diyorum, birisi şahidi benim. Kabul etmezseniz, Cide Müftisi Gavis-ül Azam oldu. Gelecesi gavis Azam makabında. Onu getirelim de o imzasını attın. Demişsiniz, beni götürenler sizin için getirmiş. Huzur Resulullah'ta bana Resulullah döndü Dedi ki, Hacı Hüseyin, Hacı Sami Bey'in, Hacı Es'adi Erbili Hazretlerinin makamına geçmesine şahit olabilir ve imza atabilir misin? Ya Resulallah, istersen gövdemi basayım, layıktır dedim. irade benim elimde değildir, derim Bunda, bunda bir şüphe edilecek. Bu başka bir karışıklık, bir hal var mı yok mu? Bana malumat verin. Evet, evet. Aynı vaka oldu bir cürt, buradan buraya, aynı vaka oldu, imzasının birinde biz attık, Biri, efendi hasretler hacaletinden, utandığından diz çöktü da ağlamıyor başladı. Ben <gülüyor> laik derim yarabbim diyor, diyor. Biz bunun gibi bir sultanın <gülüyor> evladı olalım da, olalım da kıymasını <gülüyor> bilip, rahutasına diyor, bu olmaz efendim. Şimdi, rahutayla yapıyorum böyle. Diyorlar ki, birbirine mi oturtacaksın, rahatsız olur, sen onun yanına mı soruyorlar? Çok soruyorlar, Hazreti Ali hiç her çağırdı. Kutlu cihanlar, şaktan doğmuş güneş gibi. Penceren ona açık olsun. Yani penceren ona açık olsun. O gibi, gelecek seyir gelir. Çünkü güneş bütün dünya yığa ki Senin mürakaba, dersler yetiştirene kadar... ...perizini verir. O zaman oldu mu... ...Ravıçala bir gayip hal olur. Yani bunun müspet ellemidir... ...yaşadığınızı <gülüyor> söylemezsiniz günlerken... ...gayip hali. Ravıçala kendini gayb eden... ...verdiği iplik gibi... Üff, ...deyince ortadan kayıp olmuş gibi... ...yani Emel Hak diyen Mansur'un hali gibi... ...bir hal olur insanda... ...yani Ravıçala. Bazı kardeşlerimiz de olur, yani olanlar varsa. Bu zaman, o mürşid-i kamide dönmek günahkar olur insan dönemde. Şahin Akşübem'in efendinin müritlerinden bazı mürşide dönmüşler onun şahsına. Gerdi günem demiş ki, ben sizi Allah'a kavuşturmak istiyorum da, ne hala bana mı dönersiniz? Bizden Allah'a geçmez caiz Allah'tan yetinsem. La lawoşum diyor. Kayıp halini tarif ediyorum. Bir yer geliyorsun oraya gel. Kayıp haline boylumuz kesdin. Sağından böyle falbini tekne mi sade açar? O Ciyan'dan bu vafik dahiye Muhammed Ali sallallahu aleyhi ve sellem'a müteccimcilam Civan'ı daha uy kalbine onun kalbinden de, benim kalbime bir yarabbi desin, bir müşidinlikten günahkar olursun, bir yarabbi desin, anladım şimdi, o zaman kalbine döküldüğünü hissi versin, bak böyle hissi olarak size haber veriyorum, müspet olarak, şu alırsa gemiklerin böyle genişlemeye başlar, böyle şişer, bazı ihvan, efendilerden sonra dinledim, Salahlı Ahmet Efendi, İçmenin yanında yeşil ısarlar. Efendim, parmakların minare gibi kalınlaşıyor diyor. Tamam. Minare gibi. Dolanları biz çok gördük. Çünkü parımız haber verir, biz dinleriz. Böyle genişleme olur. Çünkü insan alemi etkerdir efendim. Alemi etker oraktan yaşamak. Çünkü bütün mevcudat insanın içine genç olurmuş böyle. O yer Gerun'un içerisinde. Ayak yukarıya kaldırmış insanı. Kafadan da aşağıda bu camilerin ortasındaki ayna gibi, <gülüyor> bu ayna gibi olan hat, yani parladığı zaman yedinci kat maaşı aldım olarak gösteriyor, yedinci kat yere kadar gösteriyor. Allah kalbinizi emir inşallah. <gülüyor> Hocam senin gelene, benzer benim için yapmak lazım? Üstadından burada, Ahmet efendi, Mehmet efendi, Mustafa efendi, Fahir efendi kimden ders aldıysa Paranı ne kadar Üç ay. Üç ayda bir, üç ayda bir. Ayda bir emin ya. Yani sen sıkıntı düğüncüsü üç ayda bir varacaksın. Beş yüz lastayı celal vermişmiş. Diyeceksin ki efendim o doyu ondan doyamıyorum. Çünkü bir beş yüz lastayı celal bir odun gibi tencereyi kaynatmış. Yanına bir yüz dağlı bin geleceksiniz. İki o dünyanın saçısını. Biraz daha ona alıştığımızı bin daha alacaksınız yüz odunu bir araya getirdi mı kalbin ısınısı içti ısınısı ondan sonra hazretimiz geldi buyururlar adatınız olsun ben asker çelenirdi velasetin altında 5000 say cenal okumadan yaptığım vakit demiştir <gülüyor> reis diniz biz size Ebu Bekir tamının geriğini bilmiyor musunuz yani iki nefesimizin gibi Allah'ın mı Ay sen diye geçen mektep geliyor, anlına aklınız olsun diyor. Diyor ki efendi hazretleri liste halinde, şu on yedi kişi ders aldılar, derslerini okumuyorlar. Derslerini okurlar mı diyor. Şafağla dersleri defterimize ait geçmiyor. Çocuğun mektebe gelip de, efendim bazı yaşası, salih, çarşamba, peşşamba, cama, derslere gelmediği gibi dersini çekmiyor diyor Şamen efendi diyor. Bunları cızalım mı, mı bir sor kendilerden. Çığırdın diyor, birisini bizim öğretmenim, nasılsın dersin, elhamdülillah, yalan söyleme, Dersim Üçtü'ye isminiz geldi, dersimi okumayalım deyince hüngür hüngür ağırladı. Bir acil, kadir bir tablet geldi, dersimi çekmiyorsun dersin de, çöğüm olsun yatan, çekeceğim. On yedisini çek, çektik diyorlar. Sen bilmiyorsan bilmiyorsan bilmiyorsan, seni biliyor arkadaşlar. Yani, kaybın geçmiştir.